Bazen haberi ahat hujjettir. Bazen müctehidin nezdinde zanni olan delil kat'î delile yakın olur. Kat'i delile yakın olduğu takdirde onunla sabit olan hükme farz-ı ameli der. İşte bunun zanni deliline nazaran müctehit ona vacip de der. Bu kabil'den olan farz vacibin alası vakti olan farzın az derecesi olur. Demek haberi ahadı büs bütün terk etmek olmadığı gibi o kat'î farzı tespit etmeye de kafi gelmemektedir. El haccu Arafetun Hac Arafedir. Mealindeki hadisle Arafede vukufun farziyeti yani rüknün subutu konuya misaldir. Fıkıh ve usul ilminde müstefiz, şayi' ve kat'i delille sabit olan vacip, delili zannî olsa dahi çoğu zaman ilmen ve amelen farzın yerinde kullanılır. Mesela vitir, müstefiz, şayi' ve kat'i delillerle sabit olmuştur. Vücubunun bunun delili ise zannîdir. Bundan dolayı vitir kılmayan bir kimse, kazasını yapmadan önce sabahın farzına başlayamaz. Namazda Fatiha'nın tayini de bu kabildendir. Bu itibarla vitir ve bayram namazı gibi vaciplerin vücubunu hafife almaksızın herhangi bir teville dayanmak şartıyla inkar eden kafir olmaz. Fakat onun varlığını inkar eden kafir olur. İbn Abidin'in de Nesematul Eshar adlı eserinde tasrih ettiği üzere vitir gibi vacipleri terk eden bir teville mebni terk ediyorsa tefsik ve tadlil edilmez. Çünkü tevil selefi salihinin adetindendir. Amma vaciple amel etmeyen, vacibi hafif görüyorsa, tadlil edilir. Çünkü haberi ahadı ve kıyası reddetmek bidattir. Amma vacibi, hafife almaksızın dahi tevilsiz terk eden fasık olur. Çünkü vacibi terk etmekle kişi, taatten çıkmış olur. Her halükarda istihfaf, ve büsbütün bütün inkar küfürdür. Demek bazı serserilerin Allah Teala'dan başkası şu haramdır, bu helaldir diyemez. Demeleri ehli sünnet vel cemaat'in bütün mezheplerine muhaliftir. Diyenlere mezhepsiz demiyoruz. Yeni mezhepleri icat edenler diyoruz. Müctehid şer'i delillerden istinbat ederek şu haramdır, bu helaldir diyebilir. Aslında müctehidin böyle hükmetmesi yine şer'i delildir. Ancak müctehid indi olarak değil, delile dayalı olarak hükmü çıkarır. Çünkü kıyastan maksat akli kıyas değil, şer'i kıyastır. Unutmayalım ki Haberi ahad, Kur'an'da mücmel olan hükmün tefsiri olursa, o zannî delil olmaz, katî delil olur. İşte bazı muasır serserilerin, şu hüküm haberi ahadla sabittir, zannı ifade eder, zanna tabi olunmaz şeklindeki sözleri çirkin bidattir ve böylelerinin küfründen korkulur. Hele hele bugünkü fenler inkişaf etmiş, bu hadis akla uymuyor, ilme muhaliftir diyen kimse korkunç tehlikeye girmiş olur. Çünkü bu şer'i delili, zan ve tahmine mebni olan ilimlere kıyastır. Bu kıyas küfre götürür. Mesela Deccal'in hakkındaki hadislerin mecmuu Deccal'in varlığına kat'i delil olmuştur. Ehlifen her yeri keşfettiler. Deccali meccali bulamadılar diyen kimse, hadisi hafife almış olduğu gibi, Deccalin varlığını da inkar etmiştir. Ve bu yüzden tekfir edilir. Diyanette haberi vahid, Hanefilere göre de makbuldür. Yani şahadet lafzının söylenmesi şart olmaksızın, şer'i cezaya çarpılmış ve kurtulmuş, köle, hür, kadın, erkek farkı olmaksızın adil ve Müslüman olduğu zaman şu necistir, bu temizdir, şu helaldir, bu haramdır gibi sözlerinde verdiği haber makbuldür. Diyanette değil, muamelelerde kafirin sözü dahi kabul olabilir. Mesela mecusi işçisini et almaya gönderene, İşçisi, Yahudi'den aldım, Hristiyan'dan aldım, Müslüman'dan aldım derse, Müslüman o eti yiyebilir. Böylece eti Mecusi'den aldım dediği zaman, Mecusi'nin boğazladığı hayvan haram olduğundan dolayı, helalde sözü kabul olduğu gibi burada da kabuldür. Ama gayrimüslimin, şu su temizdir, onunla abdest alınır, yahut, Necistir, onunla abdest alınmaz, demesinde sözüyle amel edilmez. Çünkü bu diyanettir, muamele değil. Muamelelerde kafirin sözü kabul oluyorsa, Müslüman bir fasıkın sözü evla yolla makbul olur. Bu hususta hindiye, Kitabul kirahiyede ve ilahussüne’in mukaddimesinde uzun izahlar vardır.